Öncü Şahsiyetler Seslendiren Timur Çayır İbnül Heysem Değerli dinleyenler, İslam, Orta Çağ Batı'dan farklı olarak Dogmatik anlayıştan uzak, ilerici, araştırmacı ve keşfedici bir karakter ortaya koyuyordu. Dolayısıyla İslam medeniyetinin bilgi atılımı öylesine önemli bir noktaya ulaşmıştı ki, tüm dünyada medeniyetin merkezi olarak İslam toprakları gösterilir olmuştu. 965 yılında önemli bir kültür merkezi olan Basra'da dünyaya gelen Ebu Ali Muhammed bin Hasan bin El-Heysem, yani bilinir adıyla İbnül Heysem, işte böyle bir toplum içinde büyümüştü. Batıda Elhazen veya Elhacen ismiyle bilinen İbnül Heysem, öğrenimine Basra'da başlamış, din ve felsefe ilimlerini de burada öğrenmişti. Eğitiminin bir bölümünü Basra'da tamamladıktan sonra Bağdat'a geçerek, matematik, fizik ve astronomi gibi bilim dallarında çalışmalarına devam ederek bu alanlarda ismini duyurdu. Döneminin fikirsel atılımı içerisinde, Tarihi değiştiren bir bilim insanı olarak ortaya çıkan İbnül Heysem asıl ününü fizik ve optik konusunda yaptığı çalışmalarla kazandı. Bu alandaki bilimsel görüşleri hem Müslüman bilginler hem de Roger Bacon, John Petchum, Vitello, Leonardo da Vinci, Johannes Kepler gibi Çağ ve modern dönem bilginlerini etkilemişti. İbnül Heysem felsefe ilmini bütün bilimlerin temeli olarak kabul ediyordu. Bunun sonucunda da felsefeyi diğer ilimlerin temeline koyması, doğa bilimlerinde başarılı olmasını sağlamıştı. Ünlü Amerikalı yazar Brentley Stephens, 2006 yılında İbnül Heysem'i anlattığı kitabında onu ilk bilim adamı sıfatıyla tanıtmıştı. Çünkü gerçekten de İbnül Heysem, bugün bildiğimiz ve tanımladığımız kavramıyla ilk bilim adamı niteliği taşıyan kişidir. Bilim tarihinde ve bilim uygulamalarında İbnül Heysem'e gelene kadar gözlem ve kanıtlama metodu kullanılmıyordu. O deney ve gözlemin önemini fark etmiş ve bilimin bu en temel ilkesini yüzyıllar önce belirlemişti. Geleneksel bilimsel çalışma modelleri için yeni olan bu yaklaşımın sonunda optik konusunu, ilkeleri ve kuralları belirlenmiş bir bilim haline getirmişti. Efendim, İbnül Heysem Yaptığı deneylerde ışığın doğrusal yayılımı, gölgelerin özellikleri, karanlık oda, yansıma, kırılma, gök kuşağı ve halenin oluşumu gibi pek çok temel optik olguyu niceliksel fiziğin bugün yaptığı anlamda matematiğe dayandırarak incelemişti. Bunun sonucunda da en önemli eseri fizik bilimiyle ilgili ışık görme konularını inceleyen Kitabül Menazırı, yani optik kitabını yazmıştı. Bu eser onun bilim dünyasında tanınmasını sağlayan eserdir değerli dostlar. Bu nedenle optiğin babası sıfatıyla anılmaktadır. Bu önemli eseri Alhazen'in Optik Hazinesi adıyla 1100 yılında Latince'ye çevrilmiş ve bu önemli başyapıt 1500'lü yıllara kadar okullarda temel eser olarak okutulmuştu. Bilim tarihçisi George Sarton'un görüşüne göre İbnül Heysem, çalışmaları sonucunda optik biliminin bugün bildiğimiz birçok kavramını açıklamıştı. Fizikçi Kemalettin Farisi, İbnü'l-Heysem'in optik konusundaki fikirlerinden yola çıkarak göz anatomisini çizmiş, bu çizimle beynin retina üzerine düşen görüntüyü yorumlamakta oynadığı görevi anlatmıştır. Belirli bir ışık kaynağından çıkan ışık küresel yani içbükey bir aynanın hangi noktasından hangi açıyla yansıyarak gözlemcinin gözüne yansır şeklindeki İbnül Heysem problemi ya da batıda bilinen adıyla Alhazen problemi olarak anılan problemi çözmüştür. Bu problem esasen 150 yılında ünlü Yunan matematikçi Batlamyus tarafından ortaya atılmış ancak çözülememişti. İbnül Heysem konik kesitler yardımıyla bu problemin geometrik çözümünü ve ispatını yapmıştı. Bu büyük bilim adamı, 1040 yılında Mısır'da vefat ederken, arkasında felsefe ve bilim konularında birbirinden kıymetli 50 kadar eser bırakmıştır. Öncü Şahsiyetler Seslendiren Timur Çayır